Auzubillahiminashaitanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ey Allah'a iman edenler Allah'ın kendinizden önce yaptığınız her şeyi göreceğini unutmayın. Allah, yaptığınız amellerden dolayı sizi sevendir. Allah yücedir. Dillerine doğru hakikati bildiren, gönülleriyle Hakk'ın varlığını ve birliğini tasdik eden ve Allah'a bağlı, Allahu Teala Hazretlerini seven ve rızasından müstağlak olan ve onun habibi Ahmed'i rahmetli hamid -i, Mustafa, Müşteva, Mahmud, Ahmet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini tasdik eyleyen ve Resulullahı ve Resulü Ekremi ve rahmetelille alemini her şeyden ziyade severek imanını kemale yildiren Hakk'ın cennetine talip, rızasına dağıp, cemaline müştak olanlar. O ayet-i celil'e Suriye Haşır'dadır sûre i Haşr ise Kur'an-ı Kerim'den bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in aziz surelerinden bir aziz suredir. Kur'an-ı Kerim'in mübarek surelerinden bir mübarek suredir. Kur'an-ı Kerim ve İncil yani tahrif olmayan İncil. Ve Tevrat, tahrif olmayan Tevrat. Zevur, tahrif olmayan Zevur. Cümlesi Kur'an-ı Kerim'de cam olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir sure-i cellesinde... Mezlu olmuştur. Bu da Sure-i Fatiha'dır. Sure-i Fatiha'nın manası da Bismillahirrahmanirrahim'de cem olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim manası da mehsindedir. Alt tarafını söylemeyeceğim ehl-i ayettir. Her meşru işlerinde meşru iş demek Allah'ın razı olduğu işler demek. Besmele'siz işe başlama. Allah ismiyle başla. Her şeymiş olduğum Besmele-i Şerif'e Dört kitabı okumuşca sana Allah sevap verecektir. Ve onların sana sırrı keşf olacaktır. Her meşru işlerinde Allah'ın razı olduğu işlerde besmele çekilir. Allah'ın razı olmadığı işlerde besmele çekilmez. Hatta Allah'ın razı olmadığı işlerde bir kimse besmele çekse dinin haricinde kalır. İmanı elinden gider. Kurşiyat gibi, içi gibi besmele yetişenler dinden dışarı çıkarlar. Meşru işlerde, Allah'ın razı olduğu işlerde, peygamberin razı olduğu işlerde Besmele çepek lazımdır. Besmele çekildiği takdirde dört kitabı okunmuş sesine bu ecre malik olursun, bu ecre alırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir kelimeye tayyibedir ki semavat ve art bu kelebenin içerisinde sığmış ve Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyeti ve rahimiyeti ishar olmuştur. Ve besmeledeki sır da ehline malumdur. Her meşru işinde besmele çek. Bir işin başında meşru işin başında bir adam besmele çekerse o işin nihayeti epter olmaz. Epterin manası kurumaz yani bereketli olur. Besmelesiz Allah ismi anılmayınca hangi işe başlarsan nihayeti kurur, epter olur. Hangi işte besmeleyle başlarsan o işin nihayeti kurumaz, epter olmaz. Günden göre Bereketi ziyade olur. <gülüyor> Bereketten murat yalnız maddi, maddi berekete hemen akın oraya yatmasın. manevi bereketler vardır. Gönül sefası vardır, <gülüyor> ruh gıdası vardır, kalp sefası vardır. İnsan maddi birçok imkanlara malik olur da kalbi sıkıntı içindedir. imans gönül sıkılmakla mükelleftir. Ne kadar maddiyata malik olursa olsun, ne kadar kuvvete sahip olursa olsun, madem ki o gönül Allahsızdır, o gönül dardır. Dayıktır. O gönülün sahibi, o kalbin... Sahibi. Ona gönül denmez zaten. O kalbin sahibi sıkıntı içindedir. Bismillahirrahmanirrahim'de büyük feyizler, büyük esrar vardır. Hatta bir tanesini sana vereyim de. Yani söylediğim sözlerin şeyi olsun sana, özü kompirmesi, özü olsun. Sahabeden bir sahabe gire. Allah ondan razı olsun. İki cihan güneşi cihana gelmemiş ve gelmeyecek bir eşi Hz. Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam ile sallallahu aleyhi ve sellem Aman efendiler İsmi Nebiyi işittiğiniz vakitte sakın zinhar salavatı unutmayınız Resulullah'ın ismini işitip de salavatı unutan kimse cennetin yolunu unutmuş demektir Ümmetim bahili sayılır, tamahkarı sayılır Resulün senin vereceğin salavata ihtiyacı yoktur Resule sen bir salavat verirsen melekler sana 10 salavat verirler Allah da on salavatı verir. Resulullah'a on salavatı verirsen, Melekler ve Allah'ın Zülcelal ve Tekkadiz Hazretleri sana yüz salavatı verir. Yani seni yüz derece yükseltir. Nara uzaklaştırır, cehenneme uzaklaştırır. Felaketlerden, musibetlerden seni uzak kılar. Felaketlerden, musibetlerle senin arana perde yapar. O sahabe, sahabelerin hepsi kutsi ve mukaddestir. Resulullah'ın. Madem ki nazarına uğramıştırlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nazarına uğramıştırlar. Peygamber onlara bakmıştır ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ki onun baktığı yeri Allah yakmaz. Sahabeler kusi ve mübarektir. Kısım kısımdır, sınıf sınıftır. Beraber giriyoruz diyor, bir kabrin önüne vardık. O kabrin önünde Fahri sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun ağladı. Hatta mübarek gözlerinden yaşlar inci tanesi gibi mübarek sakalları üzerine düştü ve göğsüne döküldü. Sonra ben sokuldum yanına, dedim Ya Resulallah bir ayet mi size nazil oldu, bunun şiddetiyle ağlıyorsunuz. Mükanızın ağlamanızın sebebi nedir diye sordum. Allah ondan razı olsun, sormuş. Bize öğretiyor şimdi sormasaydı öğrenemeyecektik. Efendimiz buyurdular ki saadetle bu kabirde yatan zat azap görmektedir. Efendiler, kabir azabı haktır ve gerçektir. Bu sehk hikaye gibi gelmesin. Yakın zamanda bu geçitten biz geçeceğiz. Üç şey kabir azabını iktiza ettirir, kaçın ondan sakın. Üç şeye riayet etmeyin, kabir azabına müstahak olur. Birisi pislikten kaçınmayan, idrardan ve kazı kaçınmayan kişiler. Zahir kısmı bu. İkkat etmiyor, üstüne dam batıyor, üstüne sıçratıyor falan katte bunun da bir yönü vardır. Burası ama söylemek mecburiyeti hasıl oluyor. Bazı Müslümanları görüyoruz böyle edep yerlerinin caminin avlusunda, şadırvanın yanında çıkarıyor böyle falan yıkamakla. Hatta iyi gel İslam'da el haya ümmet imandır. Haya imandan bir şubedir. Belki yarısıdır imanın. Bu temizliği gizli yapmak lazımdır. Kuldan utanmayan Allah'tan utanmaz. Hayâ etmez. Utanmak lazımdır. Taharet yapacaksın gizli yapacaksın bunu, göstermeyeceksin taharetin ortalarda böyle falan.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 seslendiği vakitte ona ne var vardıse böyle o adam azaba müstahak olur. Babasına babacığım, annesine anacığım diye titreyerek üzerine. Allah diyor ki Kur'an'da Celle Celalühü Hazretleri velâ <gülüyor> tekul lehumâ üf ve lâ tenharhum ve kul lehumâ kavlen karîbe. Yani sizler ananıza, babanıza üf, üf be üf üf demeyiniz diyor Cenab-ı Allah. Bundan dolayı azaba müstahak olursunuz. Mesadullahil Galip, Ali İbni Ebi Talip, Saki Kevser, Saki Kevser, i̇mam Ali Kerem'le Allahü ve Şevru'yu ki, Üf kelimesinden daha hafif bir kelime olsaydı, insanlar arasında, üf kelimesinden daha hafif bir kelime olsaydı, Allah onunla Kur'an'da cik diyor. En hafif kelime üftür. Üf dahi demeyiz. Üçüncüsü, <gülüyor> beynennas, lat götürüp getirenler. gammazlar yani.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 Bunlardan kaçırınız yani bu işlerden. Cenab-ı Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem o kabrın önünde uzun uzun ağladılar. O sahabe Allah'ından razı olsun efendimize sordu. Ya Resulallah size bir ayet mi nazil oldu? Bunun şiddetiyle hükâ ederseniz ağlıyorsunuz. Bunu hikmetini bize söyleyeyim. İki cihan güneşi Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sahibi Kur'an. Sahibil mucizat, sahibil miraç, sahibi fekana kâve kavseyne v'ednâ olan peygamberimiz. Buyurdu ki, bu kabrin sahibi azap görmekte dedi. İnsan maneviyatta biraz yücelik olur, yükselirse yani maneviyatta, iç aleminde yani, kabir azaplarını görebilir. Allah kullarını gösterir. Yani kerameti İrem Zavad'ın birinci mertebesi kabrin ehvaline vakıf olmaktır.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 O yüksekliği, makamı söylemeye bizde lisan varmaz. Söyleyemeyi bize müsaade edilmez. Ne kalem yazabilir, ne kelimeyle ifade edilir. Bir lezzettir, tattır, zevktir, tadan bilir. Geçiyoruz bu kadar. Yalnız çok ağırdır. Çünkü Cenab-ı Fahri Risalet gene buyurmuşlar ki, benim gördüğümü siz görseydiniz, benim bildiğimi siz bilseydiniz, gülmezdiniz diyor Cenab-ı Peygamber, gülemezdiniz. Gülemezdiniz diyor. Yataklar üzerinde eşlerinizin yanına sokulup, yani erkeklik vazifesini yapamazdınız. Bırak zevkini, benim gördüğümü görseydiniz, benim bildiğimi bilseydiniz. Onun bazı şeylerin görülmemesi, bilmemesi insanlar hakkında hayırlı olabilir. Herkes tahammül edemez, kaldıramaz, Bakarsın meczu oluverir sonra Allah'ım Allah'ım. İnsan meczub olmamalı, cazip olmalıdır. Halkı irşad etmelidir. Kimi? Evet aitinde ailenin çobansın, sürüne sahip ol. Evladı, ayalin, çoluğun, çocuğun evinde hanın. Geçiyoruz. Bilmem anata Allah ölmüyor. Allah sözlerimizi tesirle. Yöre, Allah bize söylesin, sizi size dinlesin ve anlasın. Her ikimize de söylediklerimizle, dinlediklerimizle, ihlas ile amel etmek tasibim yeser O Sahabe diyor ki, Cenab-ı Peygamber bana döndü. Dedi ki, bu kabirde yatan zat azap görmekte. Dedi. Sonra biz kalktı gittik, gideceğimiz yere. Oradan döndük, geldik. Aynı kabrin başında Cenab-ı peygamber tebessüm buyurdular. Beşuş oldu yüzleri. O üzüntüleri, hüzünleri geçti yani. Zaten Cenab-ı peygamber hep beşuştu yüzleri. Fakat hüzünlenirdi bazı zaman. Ümmetinin ehvali, harakâtı kimisinde arz olunur. Sordun be şaşetini. Buyurdu ki, bu kabrinin ehli kabir azabından kurtulmuş, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olmuş. Ya Rasûlullah bunun sevbine ne? Cibil bana geldi, haber verdi ki, bunun Okumak çağında bulunan yavrusu, okumak çağına girdi yani bir yavru bırakmıştı, bir yetim bırakmıştı bu. O çocuk okuma çağına girdi ve bugün mektebe gitti. Mektepte hocanın huzurunda i̇smillahil rahimi okudu. allah Zülcelal Hazretleri semavatın ve ardın ve içinde bilinen bilinmeyen alemlerin maliki, haliki olan Allah buyurdu ki benim Rahman ve Rahim ismini Okuyan, çocuğun babasına ben azap etmem midir? Cibili'nin bana bu haber verdi, bir daha söyleyelim. Bir çocuk ki o Bismillahirrahmanirrahim'i okudu. Onun pederini ben azapta bırakmam. Madem ki çocuğu benim ismini rahim ismi okuyor, babasını azaptan kurtarırım dedi ve cennet malisleri bir bahçe dedi. Onun için Besmele'nin faziletinden size biraz bir miktar bahsettik. Yani deryadan bir katreş şemsden bir zerre anlayanlara söyledik kabul edeceklere söyledik, aşina gönüllere hitap edin. Bu inceliği bilecek, bu inceliğin kadir kıymetini anlayacak, zebahata hitap et demiş. Siz hepinizden bu, bu neşeyi, bu istidadı görmekteyim. Besmelesiz iş yapmayınız. Zira besmeleci girdi, bakın dört kitabı manası. E bu kitaplardan <gülüyor> en büyüğü, en azimi olan Kur'an-ı ki, 100 suhuf, o üç kitapta bunun içerisinde cem olmuştu Kur'an. O Kur'an-ı Kerim'in surelerinden sure-i bahsediyoruz şimdi. Gene deryadan bir katre, şemsen bir zerre. Hitap eden burada ya ey hünlezîn e'menû hitabı ile hitap eden Allah'ı yüce hazretleridir. Bu kelamı kadîmi, bu kelamı azîzi, bu kelamı muazzamı cibiyle emin ile emmi habibi edibi Hazreti Muhammed'e indirmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyuru bak. Müftü söylemiyor, vaiz demiyor. İmamdan bahsetmiyoruz maaliyyum bundan. Bu Bismillahirrahmanirrahim'i söyleyen Hatta Teala. semavatı ve ardı bilinen de bilinmeyen alemleri bir ol emriyle halk eder. Ve bir ol emriyle yıkacak olan Hazreti Allah. Çünkü Cenab-ı Hak derse... فَاِذَا اَرَادَ شَيْاَنْ اَنْ يَكُولُ لَهُ كُنْ der olur, yık der, yıkıl, yıkılır, yıkılır, Onun karşısında hiçbir şey duramaz. Ne ordular, ne kalalar, ne bütün beşer. Meleğiyle, şeytaniyle, cinnisiyle, insanıyla, müslümanıyla, kafirleriyle hepsiyle rejim olsalar, hakkı galebe çalınmaz. Allah'a galebe çalınmaz. Allah galip, yarattığı mahlukat maluptur. Onun emri altındadır. Allah hakim... Bizler mahkumuz onun emri altında. O ne derse öyle olur. Bunu böyle bil. Ve her şeyde kadirdir. Bir anda mahveder. Sabah aziz olan akşam zelil olur. Dikkat buyur. Kork Allah'tan. Ne söylüyorlar? Lakıdı gelmez, Lakı gelmez. Sabah aziz, akşam zelil olur. Akşam aziz idi, sabah zelil olur. Olabilir, mümkün. Sıhhatliydi, hasta olur. Bir anda her şey elinden gidebilir, aklı gider, gözünün nuru söndürülebilir. Hep Allah'ın emir altındayız yani, ama rahmetli Subhanüllâh o kadar geniş ki, o kadar geniş ki bırakıyor, müsaade ediyor. Yapalım, hadi yap yap, hadi yap yap yap. Bir gün taşar bardak. Taş diyor vakit de sille iner. Hak silinse sedası yoktur. Bir vurdu mu? Ne davası olur, ne davası olur? Cenab-ı Hak şimdi bu hitabı, izzeti yapan Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri Ya'yü lezzine amenu Habibi edibine Cibir-i emin namus-i ekber ile indirmiş o koca melek o azim melek Cibir-i aleyhisselam Resulullah ile Allah arasında emir ver bir memur Peygamber'e gelmiş sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş Kur'an-ı mümin Lehm hafızdan almış Peygamber'e emir Peygamber de tebliğ etmiş Şimdi bu kelamın sahibi Allah. Yani ne müftü ne imam. Biz konuşulduğu vakitte diyoruz ki söz imamın ya müftünün malı imam. Allah'ın kelamı bu. Allah'ın kelamı bu. Aziz kelamı bu. Ne bu? Kur'an bu. Müminlere derman bu. Aşıklara iman bu. Kur'an. İnanâ zalik. Ya illezine hitabı. Allah'ın hitabı. Allah kendi mümindir. Kendi esmasını bize vermiş... Sonra bizi ittikaya, yani kendinden korkmaya davet etmiştir. Çünkü bilemiyoruz bir çocuk, bir paşanın kucağına verirse ufak bir kundaktaki çocuk, çocuk paşanın şeyini bilmez, kudretinin ne olduğunu bilmez ve üzerinde kirletebilir yani. Fakat büyüdükçe yavru o devletin satvetini, ordunun kuvvetini, memleket muhabbetini, insanlığa hizmeti falan, anlamaya başlar yavaş yavaş iman edinler, bilmiyorlar, çocuk muayetindedirler. Onun için kalkıyor, şey vuruyor, düve diye vuruyor böyle şey aslanın arkasına. Ben günah yapıyorum, ne olmuş yani şimdi ya da ne oldu yani işte, bir şey olmadı, olur. Hep olmayacak derken olur. Bir şey olmuyor derken olur. İlk sigara içen kanser olsaydı kimse sigara içmezdi. İlk idrarı tutan da efendim prostat olsaydı kimse idrarını tutmazdı. İlk eden frenge olsaydı kimse cinayete yanaşmazdı. Olmuyor olur iş, Hak diyor uğurış hadise. Buna baktık şimdi bizi itikade davet ediyor, uyandırıyor bizi. Biz çocuk mahiyetindeyiz. Tekullah benden korkunuz, Allah'tan korkunuz. Veltenzur nefsi mi ikaddemetli Nazar et, düşün, tefekkür eyle. bir saat tefekkür. Hakkın kudretini, Allah'ın sana atını sunu ilahi tefekkür. Yoksa şeytanlığı değil. Bir saat altmış sene nafile ibadetin Allah'a daha sevgilidir. Nafile ibadetten. Farzlar ayrı. Farzın yeni bir şeyi tutmaz. Kulluk vazifem ve, ve farz. Kurtaramazsın başlayın. Ben secde etmiyorum. Sen Allah'a secde etmezsen Allah seni kula secde ettirir sonra. Kula secdedersin. Allah'a itaat Sen karma itaat versin sonra. Karnı senin başına musallar edersin. Kendi oğluna iddia edersin. Daha acısın söyleyeyim mi? Beslersin, büyütürsün, başına bela edersin o kendi evladını. Düşmanını belinde taşımışsındır. Kork Allah'tadır. Belten <gülüyor> zürnet <gülüyor> sürme <gülüyor> akadem <gülüyor> ettik yarınki gün için ne hazırladı? Yarınki gün için, yarınki gün, yarın yarınki yarın gün nedir? Büyümüşün, yarınki günden müradımız, yarınki günden müradımız ne? Ölüm, kabir, mahşer bunlar olacak Mahşer olmaz. Ölümü inkar edemezsin ama. Madem ki ölüm vardır, acizsin, arkasından bunlar gelecektir sılaylar. Sen istediğin kadar inkar et. Sen kurtulmak istiyorsun azaptan inkar ederek. İnkarın seni kurtarmayacaktır. Sen de iman et, ikrar et. Senin için daha hayırlı olacaktır. Bel-Tezur i ki, yarın gün için ne hazırladım? İşte fakir umarım düşündün mü, baktın mı, ettin mi, nedir yani yaptığın işler? Ben gencim, efendi. Daha biraz acaba otursak şöyle, sonra başlayalım. Yahu acele et, acele et. Allah'a gel, Allah'a gel, Allah'a gel. Koş, acele et, acele et. Vesari ila mağfretin Rabbinizin mağfretine koşunuz. Koş koş, gençliğe falan bakmaz bu iş hadisat. Meyve daha olmadan çok meyve düşer yere. Demek istiyor, anlıyor musun? Söz benim değil, Hazreti İsa'nın sözüdür. Meyve daha kemale ermeden çok düşer yere. Bir barda baktı arkadaşlarına şöyle. Hiç sesi götürürler. Birer kişiler birer. Bir seda çıkar aslında bir ağlama falan feryadı. Falan. Gitti gider, gitti gider, gitti gider. Birer birer toplarlar. Amel sadına yerleştirirler. Allah'la baş başa kalacaksın. Bu alemde onu bul şimdik. Mühtaç olduğun Allah'a bu alemde bul. Ve Allah'a mühtaç olduğun kadar kulluğunun, kulluğunu bil ve Allah'a itaatta bulun. Ve tefekkür et. Allah için ne yaptın bugüne kadar? Soruyorum. Allah'a şey yaptıklarınızı düşün bakayım ne yaptın Allah'a için. Şey? Nefsin için çok şeyler yaptın. Nefsiniz için bir kat elbise giydin. Allah için bir çıplığa giydirdin mi? Nefsinin arzularını gerilme getirmek için bir güzel yemekler, tatlılar yedin. Allah razı için bir fükarayı doyurdun mu, yedirdin mi? Düşün bakayım, Allah'ın en sevgili kullar kimdir, bilir misin? İmandan sonra iman da cömertlerdir, yedirenlerdir, verenlerdir, giydirenlerdir. Onlar kıyamet gününde herkes çıplak olduğu vakitte çıplakı girer, Allah giydirecek. Çıplak bırakmayacaktır yöntem kıyameti. Hatta dünyada bile bırakmaz. Kıyamete varmadan da. Çünkü senin vücudun bir kabirdir. Ruhun içeride o kabire mahkum olmuş. Kabirde yatan kişi gibidir. Vücudun bir kabirdir senin. Ruhun da o kabirde meskün olan megit gibidir. Birçok sıkıntılar görüyorsun değil mi? Sıkıntılar sıkıntılar neden gelir? Biliyor musun insana? Sıkıntılar, yaptığı günahların...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 vatanına, milletine, hem cinsine öyle hayırlı insan ol ki yalnız kendi vatanındaki bulunan insanlar değil, cem'i insanlara hayırlı olman lazımdır. Halkı hakka çağır. Hakkı tavsiye et. Sabrı tavsiye et. Kötülüğe razı olma. Bu kötülüğe razı olma, dilinden söyleyebilir söyle. Söyleyemezsen kalbin nefuz et. Kötülüğe razı olma. Kimsenin kötülüğünü istemem. İnsan olan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 Başka yerden tabirinde evet. sana karşı bir şeyi, efendim, bir sıkıntı, sıkıntı sana, sıkıntı müptela oldu. Bunları unutma kafandan çıkartma. Evet. Sana bazı iç alevinden haber verdik, esrarından, kainatı. Bir parça bir lokma yani bir şey değil. Evet. Ey Müslümanlar, istiğfarı çok yapınız. Her musibeti önler. Bak ne diyorum, dikkat et, kulağını benden yana ver. İstiğfarı çok yapınız. Herhangi işin rast gitmiyorsa istiğfar et Cenab-ı Hakk'a. İstiğfarın manası Allah'ın mağfiretini, rahmetini, affını talep etmektir. Musibetten <gülüyor> düşar oldunsa istiğfar et. Evladın kötü olduysa onun islahı için istiğfar et. Ve ümmeti Muhammed'in islahı için dua et Cenab-ı Hakk. Ümmeti Muhammed'e merhamet misini diye Cenab-ı Bir zaman gelir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesiyorum. uzatmadık için Bir zaman gelir... Hangi kursakta haram lokma var duası kabul olmaz, reddolur. Bir daha söylüyoruz. Duaların niye, niye dualar kabul olsun? Haram lokma yemin duası kabul olmaz. İhtikar yapanın kırk gün namazı kabul olmaz. Muhtekibi. Bir zaman gelir bir kursak kalmaz ki oraya haram girmeye. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zaman gelir. O vakit dualar reddolur. Yahut kavim azar, insanlar azar. Allah bunların başına büyük belalar verir, musibetler, zelzeleler, yangınlar, su baskınları, zalimleri musallat kılar. düşmanı musallat kılar, tafiri zalim musallat kılar. Veliler dua ederler ümmetin üzerinden kalkması için. allah Teala veliye buyur ki, kendin için iste sana vereyim ama o kavma ben senin dua ettin kavma dargınımdır. Bunlar için isteme demiş yaptıkları efaal cezasını görsünler. Adalet ilahim yerine gelsin. Ne hazalik? İşte Cenab-ı Peygamber bunu bize bir incelikle bize haber veriyor. Diyor ki o vakitler ümmeti Muhammed birbirine dua etmelidir. Bak velilerin duasını Cenab-ı Hak'a eder. Tedrici vereyim ama bunlar için istinaf eden vermem. O vakit ümmeti Muhammed günahkar iki taraf dua, ümmeti Muhammed birbiri hakkında dua etmeleri lazım. O vakit Cenab-ı Hak duaları kabul eder. Yani Mümin kardeşinin iyiliğini iste ki Allah sana iyilik vere. Onu demek istiyorum. Sen dua edersin onun için o senin için dua edecek. O vakit dualar müstecab olur. Bela gelmeden dualar ediniz, belaları defediniz diyorlar. Veliyullah. Bela gelmeden sonra edilen dualar müstecav olmaz diyor. O vakit sabretmek lazım gelir diyor. İnsan ol. Ne demek ki? Sağfurullah hep insanı insanız. Zahirin öyle batınımızı insan lazım gelir. Evet. Zahirin insaniyeti gayet ufak bir parayla İkmal olunur. Fakat batın insanlığı gayet de güçtür. İç vallahi Onun için cenab tezek ya, nefsini tezkiye eden felah buldu diyor. İş tarafını azıcık çevir, evir. Ve Allah'a kulluğu sakın unutma. Ve Rabbine daima şükret. Belalara hamdet et, şükret. Belalara hamd edersen allah Teala belayı def eder. eder. verdiği nimete şükredersen sana ziyade kılar. Memleketine... Milletine, devletine faidili ol. Hıyalet etme, Allah hainler iseniz. Vallahi ve ilahe selam Ve ihtimen yaşa ila sıratı müstakil.